Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçlu ise eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki eğer bilirseniz bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. ...sonra kimseye zulmedilmeden herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. 276. Birçok insan sadakanın serveti azalttığını, faizin ise servete servet kattığını düşünür ve inanır. Ayet bu düşüncenin isabetli olmadığını... Allah Teâlâ'nın sadaka sebebiyle artırdığını, faiz sebebiyle eksilttiğini ifade ediyor. Sadakanın artması ve artırılmasından maksat, sadaka verenin servetinin bereketlenmesi ve artması, servetinden hayır görmesi, sadaka sayesinde amel defterinin sevapla dolması, servetin veriliş amacını gerçekleştirmesidir. Faizin eksiltilmesi ise, rakam ve hacim olarak kabaran servetin bereketinin kalkması, sahibine yaramaması, günahını arttırarak manevi bakımdan iflasını hazırlamasıdır. Bu, arttırma ve eksiltmenin fertlerle ilgili olanıdır. Toplum hayatı bakımından arttırma, sadaka ve infakın pek çok sayıda insanın servetten faydalanmasını, refahın tabana yayılmasını, kişi başına düşen refah payının artmasını, artan refahın talebi, talebin de üretimi kamçılaması yoluyla ülke zenginliğinin artmasını ifade etmektedir. Faiz ise yoksulluğun yatay ve dikey yoksulluk derecesi olarak artması, bundan üretimin olumsuz etkilenmesi, zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun gittikçe büyümesi sonucunda sosyal patlamaların vuku bulması, fitne ve kargaşa ateşi içinde faizden elde edilen servetlerin de yanıp kül olması sonuçlarını getirmektedir. İslam'ın istediği insan tipi, imanlı, salih, iyi, güzel, faydalı amel sahibi, Namazlı, niyazlı, ele açık, farz olan zekat yanında elinden geldiğince infak, ihsan ve başka türlü yardımını esirgemeyen insan modelidir. Bunların oluşturduğu topluluk için dünyada korku ve hüzün sebepleri asgariye iner, zengin yoksula merhamet eder, onu korur, derdiyle dertlenir, yoksul da zengine şükran duyar, onu ve servetini kendisi ve kendisininki gibi korur. Tövbe edip de faizlilikten vazgeçenlerin tahakkuk edip de henüz borçluların ödemediği faizleri almalarına izin verilmemesi, ana paradan başka bir fazlalığa haklarının bulunmadığının açıkça ortaya konması, ancak böyle yaptıklarında hem haksızlık etmekten hem de haksızlığa uğramaktan kurtulacaklarının bildirilmesi, bazı kimselerin faizin azı helaldir ancak kat kat olanı haramdır, şeklindeki anlayış ve yorumlarının isabetli olmadığını göstermektedir. Rum suresinde herhangi bir faizle artsın diye verilen sermayenin artmayacağı bildirilirken, kullanılan üslup ve ifade de, bu türlü bir anlayış ve yoruma ters düşmektedir. Rivayet tefsirlerinde bu ayetin gelişiyle ilgili bazı sebepler zikredilmiştir. Taif'te oturan Sakif kabilesi faizcilik yapardı. Birçok kimse üzerinde faiz alacakları vardı. Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatılmış, bu arada faiz yasağına konmuş bulunduğu için bu konuda bir anlaşma yapılarak İslam'a girmişlerdi. Anlaşmaya göre kendilerinin faiz borçları düşecek, yasaktan önce tahakkuk etmiş faiz alacaklarını ise tahsile devam edeceklerdi. Mekke valisi Üseyde başvuran faiz borçlusu bazı Mekkeliler sakife olan faiz borçlarını ödeyemeyeceklerini bildirdiler. Sakiflilerse anlaşma gereği talepte ısrar ettiler. Durum Resulullah'a bildirilince bu ayet nazil oldu. Anlaşılan o ki Resulullah bu anlaşmayı yasaktan önce gerçekleşmiş faiz alacakları haram kapsamına girmez içtihadına göre yapmıştı. Bunun üzerine inen ayetle söz konusu içtihat düzeltilmiş oldu. 2- İslam'dan önce Hz. Peygamberin amcası Abbas ile Halit bin Velid ortak olarak faizcilik yapıyorlardı. Faize yatırılmış büyük bir servetleri vardı. Ayet nazil olunca Resulullah halka hitap ederek iyice duyunuz ki cahiliye devrinden kalma bütün faiz borçlarını kaldırıyorum. İlk kaldırdığım faiz alacağı da amcam Abbas'inkidir. buyurdu. İbnü'l-Cevzi bu rivayetleri sıraladıktan sonra İbn Abbas İkreme gibi kadim tefsircilerden şu önemli notu da nakletmiştir. Allah kalan faizi bırakın buyuruyor. Çünkü daha önce bütün faizler terk edilmiş, yalnızca sakifin faizleri kalmıştı. Haklar, alacaklar, ödev ve yükümlülükler yalnızca hukuki olanlardan ibaret değildir. Bütün bunların aynı zamanda veya yalnızca dini ve ahlaki olanları da vardır. Ana parayı almak, faizliyet tövbe edenlerin hakkıdır. Bu hakkı onlara hukuk bahşetmektedir. Ancak dini ve ahlaki bakımdan eli darda olan, ödeme imkanı bulunmayan kimseleri sıkıştırmamak, büyük zararlara sokmamak, ödeme imkanı hasıl oluncaya kadar kendilerine mühret vermekte bir ödev, erdemli bir davranıştır hatta durumu müsait olanların darlık içinde bulunan kimselerdeki alacaklarını bağışlamaları ve bunu Allah rızası için yapmaları, tasadduk etmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Bu faziletli davranış yalnızca faizcilikten tövbe eden alacaklıların ana paraları için değil, her nevi alacak için geçerlidir. Ödeme güçlüğü içinde olan borçluya, cahiliye Araplarının ve çağdaş kapitalistlerin, bankerlerin yaptıkları gibi yeni faiz ilavesiyle vade tanımak yerine Allah rızası için ve müminin manevi yapısının ayrılmaz bir parçası olan merhamet gereği faizsiz ve menfaatsiz yeni vadeler tanımak, hatta borcu tamamen bağışlamak İslam'ın insana kazandırdığı ahlaki bir değerdir. Bugünde bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu, Eser Diyanet Yayınları, Sesendiren Erol Eren.